Bir namaza durduğumuz vakit, evet. birinci rekatta okuduğumuz zammı sureyi ikinci rekatta da tekraren okuyabilir miyiz demişler evet. hocam? Esas olan birinci rekatta okunan zammı sureyi ikinci rekatta tekrar etmemektir. Doğru olan, uygun olan budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda okuması okumasıyla alakalı uygun olan budur. Ve yine tenkis de yapmamak lazımdır. Tenkis nedir? Yani Mushafi Şerif'teki tertibe riayet etmeden... Birinci rekatta mesela Nas suresini okuyup veya Tebbet suresini okuyup ikinci rekatta Elemtara okumak bu duygun değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde okumamış. Ama bir insan unuttuğu için yani imam da olabilir bazen birinci rekatta Tebbet suresini okuyor. İkinci rekatta da okuyabiliyor. Evet. E, unuttuğu için veya başka bir sure bilmediği için sadece Tebbet suresini biliyor. lilaf Kureyş'ini biliyor. Birinci rekatta okuduğu için ikinci rekatta da okuyor. Bu durumlar tabii kayda dışı, kural dışı. E, bu şekilde olabilir. Yani zaruret varsa, bilmediği için bir hacet ihtiyaç varsa ama normal şartlarda bir insan birkaç sure biliyorsa birinci rekatta başka bir sure okusun, ikinci rekatta başka bir sure okusun.